Kendik de işte medeniyetler çatışması temelinde esasen din var. Medeniyet çatışması deyince esasen dinlerin çatışması diyor. Bizim medeniyetimizin temelinde din unsuru vardır, başta gelir. Hatta dinimiz bizim tarihten tevarüs ettiğimiz, 4000 sene ötesinden tevarüs ettiğimiz, kültürümüzü de filtre eder bir yönüyle. Yani öyle her şey natürel olarak gelip hayatımıza hakim olamaz bizim. Din evet der, onlar alınır, öyle olmuştur. Bu açıdan, çok böyle bin sene, iki bin sene, üç bin sene ötesine ait geleneklerimiz var bizim. Düğünlerimizde, derneklerimizde, nişanlarımızda, aile münasebetlerimizde, kadın erkek münasebetlerimizde, anne baba evlat münasebetlerimizde geleneklerimizin tesiri var. Fakat bunlar gelişi güzel hayatımıza girmemişlerdir. Bunlar dini kurallar, dinin muhkematı tarafından filtre edilmiş, Geçin denenler geçmiş yani. Kendilerine içimizde serbest dolaşım hakkı tanınanlar geçebilmiştir. Öbür tarafta kalanlar onlar cahili sayılmış, onlar dökülmüş öbür tarafta kalmıştır. Almadığım şeyler var. Şimdilerde bazıları biz zerdüştüz, zerdüştüyü benimsiyoruz, biz şamanissiz Diyen kimseler o filtreye takılıp kalan şeyleri yeniden böyle toplumun içine sokmak istiyorlar. Oysaki onlar bir yönüyle elenmiş bir dönemde dinin cevaz verdiği esas, dini düşüncenin, dini kültürün, tabiri diğerle muhkematın esas, yani taviz verilmeyen temel disiplinler nelerse onların evet dediği şeyler olmuş. Evet demediği şeyler de öbür tarafta kalmış. Evet, medeniyetimizin aslı din. Bunu Batı da kendi medeniyetinin aslı yani bir yönüyle Roma dehası, bir yönüyle belki işte antikite diyelim Yunan medeniyeti İyonya bir diğer taraftan da Hristiyanlık diyorlardı. Yakın tarihte bu söylem biraz değişti. Dendi ki Avrupa medeniyetinin temeli Hristiyanla ve Yahudiliğe dayanır. İsterseniz buna şöyle diyebilirsiniz. Eski ve yeni ahitlere dayanır diyebilirsiniz. Onlar da meseleyi dinde arıyorlar. Bir mülakat münasebetiyle bir hususu bir iki defa arz ettim, bir kere daha arz edeceğim. Ben adama biraz böyle temel düşüncelerimiz açısından aynı zamanda kendimize anlatma, kendimi de anlatma. Mülazasına, mütealasına bağlı dedim ki Türkiye'de demokrasi hazmedilmiştir, cumhuriyet hazmedilmiştir. Böyle doğru uygulandığı zaman laikliğe itiraz eden de yoktur yani Türkiye'de. Ben keşke dine müdahale etmeselerdir karışmasalar, dindar da dinini, diyanetini yaşayabilse falan. Çok rahat şöyle dedi bana, Amerika dedi, laik bir devlet değil ki dedi, Amerika bir din devletidir dedi. Açıktan açık. Yani bir dönemde Avrupa'da belli kimselerin diyelim, baskısında dinini yaşamak için buraya kaçanlar değişik yerlerde burada kapalı dahi olsa dine dayalı bir devlet kuruyorlar ve belli sıkıntılar karşısında en başta yani zirvedeki saraylarında toplanıp bunlar dua ediyorlar, İncil okuyorlar. Bu açıktan açıa medyaya açık cereyan etmiyor ama fakat içlerinden insanlar söylüyor bunları. Bu açıdan medeniyetlerin temelinde din var. Medeniyet çatışması deyince esasen dinlerin çatışması diyor. Esas dinlerin tabiatında yani din dinse, Allah'tan gelmiş vazı ilahi ise o silm, selamet için gelmiştir. Ve hususiyle İslam dini, sulhu umumi'yi temin etmek için gelmiştir. Dinin ruhunda çatışma yoktur. Din şayet birlerin tepesine biniyor, onları izaya getiriyorsa, onlar huzuru bozan insanlardır. Onlar kargaşa insanlarıdır. Her nizamın yapmak istediği şeyi yapıyordur din. Ama temelde esas demek istedikleri şeyler, dinlerin çatışmasıydı. Bugün Müslümanlıkla Hristiyanlığı, Yahudiliği çatıştırma, madem Avrupa medeniyetinin temelinde eski ahidin temel disiplinleri, yeni ahidin temel disiplinleri var veya işte bunların dünyanın kaderine, insanlığın kaderine hakim olma mülahazası var. Bu hakim olursa yeryüzünde bir düziyelik teessüs edecek. Yani herkese aynı numarada, aynı durupta elbise giydireceksiniz Biraz da Hz. Halid'in ilk dönemine ait felsefesiyle hareket edeceksiniz. Kelleleri aldığınız zaman da farklı düşünce kalmayacak. Ortada herkes sizin gibi düşünecek. Mülazasıdır bu. Müslümanlığın üzerine geleceksiniz. Şimdi işin tabii garip bir yanı, belki acı bir yanı ve ya bizi üzecek bir yanı bazı Müslümanların da onlar gibi düşünmeleri, böyle teröre prim vermeleri. Hemen tetiklendikleri zaman bu mevzuda yanlış olarak harekete geçmeleri. Mesela bir karikatür meselesi oluyor. Evet tepki verilmeli buna. Bu bizim Efendimiz sallallahu ve sellem. Onun kahkülü gülberlerinde bir tüyüne tozun konmasına tamir edemeyiz biz. Çok samimi herkes burada benim bu ikvanım bu temennide bu dilekte benimle müttefiktir. Onun bir tek tüyüne zarar gelmektense hepimiz rahatlıkla Ruhumuzu feda edebiliriz. Fakat silmü selamla gelmiş bir insan uğrunda ruhunu feda eden insanlar silmü selamı o mevzuda feda etmemelidir. Tepki uygun olmalıdır. Ona sevgi ilan edilmeli. Mesela her yerde gürül gürül, müsvet manada onun insanlığa getirdiği ve vaad ettiği şeyler dinlendirilmelidir. Televizyonlar gürül gürül sesleriyle hep onu anlatmalıdırlar. Her konuşulan şey bir naat gibi, dasitani mahiyette ona ait büyüklüğü dinlendirmelidir. Müsvet olarak o anlatılmalıdır. O bir kere daha sinelerimizde yenilenmelidir. Onu içimizde hissediyor gibi bir kere daha bütün revnaktarlığıyla bütün güzelliğiyle, bütün cazibesiyle içimizde hissetmeliyiz. Bir yanı, meselenin bir yanı budur. Bir de medenice bir tavır konmalıdır. Bazı kimselerin telaffuz ettikleri gibi, mesela ekonomik olarak o ülkelerin mallarına karşı boykot ilan edilmelidir. Almıyoruz denmelidir. Vermiyoruz da size denmelidir. El Alem, idari sistemi beğenmediği zaman bakıyorsunuz Libya'ya karşı işte boykot ilan ediyor, ambargo tesis ediyor, bakıyorsunuz İran'a karşı ambargo diyor, bakıyorsunuz Irak'a karşı ambargo diyor, Türkiye'ye karşı ambargo uyguladılar. E siz de bunu yaparsınız. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi... Gandhi... O toplumu bir İngiliz sömürgesi olmadan... Kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir avukat... Bir paria gibi trenden atılıyor. Trenle gideceği yolu yaya yürüyor. Hapishaneye atılıyor. Hanımıyla beraber hapishaneye atılıyor. Hanımı o çilelere dayanamıyor... Ölüyor. İngilizlere karşı savaş şöyle veriyor... Silah kullandırmıyor. Birine dokunun demiyor diyor ki kendin eğir ippük kendin ör kendin giy diyor. İngiliz tekstilinden haddini bildirmenin çaresi budur. Sömürüyorlardı. Sömürü kapılarını kapadı adam orada. Çekilme mecburiyetinde kaldılar. Şimdi gayet makul yapılacak şeyler varsa çayet kilise yapmak çok yakışsız bir şeydir. Bizim tarihimizin şanlı diyebileceğimiz o zirveler yaşandığı dönemlerin hiçbirisinde bu türlü şeye rastlamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde bir kilisenin duvarına tükürdüğü görülmemiştir. Yakmak şöyle dursun. Bir kilisenin duvarı dibinde cami diye bina edilen bir binayı Hz Ömer Muttali olunca yıktırmıştır onu. Onların ibadet hürriyetlerine dokunamazsınız. Savaşa giden ordu geçtiği yerde Kilisede çekilmiş, manastırlara çekilmiş, ibadet eden insanlara ilişmeme. Bu İslam dini disiplinlerindendir yani. Gidip kilisede adam öldürme yoktur, yapamazsınız. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَ Üstad bunu belki elli yerde söylüyor. İslam'ın bir kanuni esasisi diyor yani. Ana yasak maddelerinden birisidir bu diyor. Kimse kimsenin günahından dolayı muhafaza edilemez. Babamı benim günahımdan dolayı muhafaza edemezsiniz. Benim kardeşlerimi muaze edemezsiniz. Suçsuz ceza olmaz, disiplini var burada. Şimdi bir yerde bir haylaz adam kalkıyor orada Efendimiz resmini çiziyor. Ve küstahlığını müzaaf hale getirerek diyor ki e ben sadece sizin peygamberinizin değil, kendi peygamberimi bile, onunla bile alay ettim ben diyor. Küstah bu, şımarık bu zamanda. Şimdi bu günah işliyor. Bence hukuk yoluyla onun haddini bildirmek mümkünse şayet onu yapacaksınız. Birleşik Milletleri toplantıya çağıracaksınız. İslam Kongresi'ni toplantıya çağıracaksınız. Çok ciddi orada onurlu ve kur kararlar alacaksınız. Ve bunu dünyaya deklare edeceksiniz. Bütün dünya duyacak bunu. Yapılması gerekli olan şey bu. Bilmem nerede ki bir kilisenin günahı yok ki onun yaptığı günahın yanında. Onların bir cürmü yok yani. E, günahı başkası işliyor. Sen bir yerde bir yönüyle masum insanlara kıyıyorsun. Dinle, diyanetle bunu telif etmek mümkün değildir. Bayrak yakma dinle, diyanetle telif edilemez. Böyle binalara saldırma, elçiliklere saldırma, konsolosluklara saldırma dinle, diyanetle telif edilemez onlar. Görüldüğü gibi yani bizde provokaya hazır bir halimiz var. Toplumumuz çok cahil. Tetiklendiği zaman hemen harekete geçebiliyor ve çok yanlışlar yapıyor. Bunlar da İslam'ın o drakşan olan imajını kirletiyor. Çehresine çamur atma gibi bir şey oluyor. Sonra siz ondan sonra dünya kadar uğraşın, onu temizlemeye çalışın. Hayır, İslam bu değildir. O bazı hissiyatının, çirkin hissiyatının dışa vurması demektir diye anlatmaya çalışın. Bu açıdan birileri planlıyor bunu. Çok önceden planlıyorlar. Hani şunu yaparsak şu olur, şunu yaparsak şu olur, şunu yaparsak şu olur. Ve sonra da o işin senaryosunu yazıyorlar. Medeniyetler çatışması, dinler çatışması diyorlar. Gerçekleştirmek için de böyle işte ucundan, kenarından, köşesinden tutuyorlar. Ve gerçekleşiyor. Bence basiretli davranıp onları yalan çıkarmak lazım. Hem diktini de, başkasını da, daha başkasını da, daha başkasını da. Bence bunların hepsini yalan çıkarmak lazım. Katiyen ve katibeten. biz bir karıncayı bile çiğnemeyiz. Temel ahlakımız budur. Temel düşüncemiz budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fete giderken yol değiştirmiştir bir yerde. Ayakların altında kalıp ezilebilecek mahlukatı küçük mahlukatı ezmemek için yol değiştirmiştir. Temel ahlakımız buna bağlıdır. Biz böyle davranırız öyle mahsum insanları efendim öldürme, işte onları tehdit etme, onları korkutma, ürkütme, korkutmaya bile İslam dini vurmasan bile bir bıçağı çekip bir tanesine göstermeyi yasak saymıştır. Evet. Şimdi böyle bir dinin sen müntesibisin bence ona göre hareket etmen lazım. Başlayın oyuna gelmemek lazım. Oyuna gelirsen şayet mukabeleyi bilmişil de bulunursan hatta daha aşırı davranırsan, onlardan daha aşırı davranırsan haklı olduğun aynı anda haksızlar düşmüş olursun. Ve şu anda bence bizim dünyamız, bizim coğrafyamızdaki insanlar böyle bir imtihanda kaybetmiş sayılırlar. İster de adam öldürme mevzu, isterse o çirkin yürüyüşler, bağırıp çağırmalar, çığlıklar filan oralarda gayet makul medeni insanlar gibi Camidekiler gibi, Arafat'takiler gibi, Müzdelifedekiler gibi esasen Aman Ya Rabbi diyen insanların soluklarıyla o meydanlar inlemeliydi. Efendimiz'e saygı ifade edilmeliydi. İnsanlığın iftihar tablosuna bir şey diyenlerin Allah dilini kurtacak, kollarını kanıtlarını kıracaktır, Onlar iş yapamaz hale getirecektir denmeliydi. Hz. Mesih'e bir şey diyenin dili kurusun denmeliydi. Hazreti Meryem'e bir şey diyenin dili kurusun denmeliydi. Gayet medenice bir ibadet mahallinde, bir mescitte, bir namazgahta toplanma ve kar ve ciddiyetiyle bir araya gelinmeliydi. Çok ciddi kararlar alınmalıydı. Burada sesimiz, soluğumuz bütün dünyaya duyurulmalıydı. Ve bütün dünya neredeyse bir buçuk milyara ulaşan İslam dünyasını karşısına almamak için onlar gelse ele tek öpseydi bahtınıza düştük. Bizi affedin lütfen. Ne olur bize karşı böyle ambargo ve boykot gibi şeylere girmeyin. Biz bir hata ettik. Biz ettik. Siz etmeyin dedirtecek tavırlara girilmeliydi. Biz kazanırdık o zaman. Fakat çocuksu davranışlarla çocuklara uyduk biz. O bir kısım Türkiye'deki eşkıyanın yaptığı gibi böyle. Bayrak yakma, millet malına, millet servetine taarruz etme, yangınlar çıkarma, kundaklamalarda bulunma gibi şeyler biz bu yanlışlıklara girdik ve kredimizi bence aşağı indirdik. İtibarımızı zedeledik burada. Oysa ki itibar bizim sermayemizdir. O kredi bizim sermayemizdir. Ona dokundurmamak lazım. Allahumma inna ala zikri küşükli ibadeti. Allahumma inna nesel kelhüda ve tuqa ve'l ve belğna. ثم الله لا محمد مح